Müzekkin nüfus, Nefislerin terbiyesi, Kutbul Arif'in, Eşrefoğlu Rumi Hazretleri, Salih kulların, Peygamberlere yoldaş olması, Hazreti Süleyman Aleyhisselam, Hak Teala'ya, Ya Rabbi, Fakirlerden, Salih olanları bu kadar seviyorsun, Ahirette, Bunlara Nasıl Bir Mertebe Vereceğini Bilmek isterim Diye Niyazda Bulunur Hak Teala Ey Süleyman Buyurur Fakir Ve Salih Kullarıma Neler Vereceğimi Sadece Ben Bilirim Fakirlerden Salih Kullarımı Cennette Bazı Peygamberlerime Yoldaş Kılacağım Her Fakir Bir Peygamberle Birlikte Tahta Oturacaktır Hz. Süleyman aleyhisselam, ''Ya Rabbi, o zaman cennetteki yoldaşımı bana bildir.'' der. Allah Teala şöyle buyurur, ''Ey Süleyman, cennette sana yoldaşlık edecek fakiri bilmek istiyorsan, ikindi vakti şehrin kuzey tarafına çık. Orada cennetteki yoldaşını bulacaksın.'' Hazreti Süleyman aleyhisselam ikindi vaktinde şehrin kuzeyine çıkar.'' Orada sırtına odun yüklemiş bir ihtiyarın geldiğini görür. Üzerinde eski bir kürk, başındaysa eskimiş bir takke vardır. Bu ihtiyar adam dinlenmek için oturunca Süleyman aleyhisselam kendisine yanaşıp selam verir. Adam ve aleyküm selam ya nebiye Allah diye karşılık verir. Hazreti Süleyman aleyhisselam merak ettiklerini sorar. Bu odunla ne yaparsın? Odunları satar, çocuklarımın nafakasını temin ederim. Hazreti Süleyman aleyhisselam benimle gel der. Kalan ömrünü yanımda geçir. Tahta birlikte geçelim. Yemeğimizi aynı sofrada yiyelim. Nasıl sultansam sen de öyle ol. Güç ve kuvvetinin tükendiği şu yaşlılık günlerinde bu sıkıntılarından kurtul. Ahir ömründe rahata kavuş. İhtiyar oduncu, tebessüm ederek şöyle der. ''Ya Süleyman, bu büyüklükten, kavgadan, fani dünyanın saltanatından, zarardan gayrına fayda gelir. Sana padişahlık verilip, başın kavgaya sokulmuşsa, bana da fakirlik verilmiştir. Süleymanlığın sana mübarek olsun, fakirliğim bana yeter. Sadece Allah'a minnet ederim.'' Hz. Süleyman aleyhisselam şöyle der, Sultanlığı kabul etmiyorsun, Bari sana birkaç akçelik maaş bağlayayım, Çocuklarına elbiseler diktireyim. Ya Süleyman, Sevinç ve memnuniyetinde baki ol, Ben fakirliğime şükrediyorum. Ey ihtiyar oduncu, Cennette bana komşu olmayı, Sahiden hak ediyorsun. Ey aziz, Beğenmediğin, aşağılayıp hor gördüğün kimselerin salihlerden olup peygamberlere arkadaş olacağına neden inanmıyorsun? Bil ki onlar senin gibi birçok kişiyi ateşten kurtarır. Böyle gezersen seni sorgusuz sualsiz ve hesapsızca cennete koyacaklarını sanma. Dünyada hiçbir şeye sahip değilsin diye doğrudan cennete gideceğini mi sanıyorsun? Sen de nefsi emmârinin sıfatlarından biri dahi bulunsa amellerin yüzüne çarpılır, öylece cehenneme gönderilirsin. Mesela ben sufiyim diyerek hırka giyip taylasan takarsın. Orada hırkayı kibirle mi giydin, taylasanı gösteriş için mi taktın diyecekler. Zira günahkarlarda olduğu gibi iyi amel sahiplerinde de kibir olabilir. Ey aziz! Kibir sadece saray, köşk, mücevher, türlü yemek ve süslü elbiselerle olmaz. Eski ve basit kıyafetler içinde de kibirli olunabilir. İnsan kibri bilmeli ki kendini ondan sakınsın. Nefsi emmarenin kötü sıfatları çoktur. Azizler nefsi emmareyi çok denemiştir. Allah'ın kabul etmediği kötü sıfatların tümü bin çeşittir ve hepsi nefsi emmarede vardır. Bu sıfatlar birbirinden beslenir ve doğar. Kitabın başında bahsedilen yedi kötü sıfat, bu bin sıfatın aslını oluşturur. Ki bu kötü sıfatların başında dünya sevgisi gelmektedir. Kalpte hep bulunan dünya düşüncesi. Evet, dünya sevgisi, Kötü ve çirkin sıfatların başıdır. Bu başı kesmek gerekiyor. Baş kesilirse el, ayak, göz ve kulak gibi organların hiçbir hükmü kalmaz. Hepsi kurur.